Ama bado fia ibadallah. Ussikum btaqallahu btaatihi. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Inna Allahu b-malaikatahu yusallu la an-Nabiya. Ay yehlazina, man yusallu alaihi vassallim tisslima. Sadaqallahulazim. Okudum ayet cüllü. Süre ahzabta. Resul ekrâm, Nabi muhtaram. lil-alemin olan Muhammed alayhi sallatu vassalamin, kadri vaalasına ve şerefini mahlukata bildiren bir ayettir. Meleklere, insanlara, jinnilere tüm mahlukat-ı Manası denizden bir katve, güneşten bir hüzme, kainattan bir zerre olarak. Muhakkak ben Allah ve meleklerim mütassilen sevgilim, mahbubum, mergubum, Muhammed aleyhisselatu vesselam üzerine salat etmekteyim. Ey müminler, siz de beni tevfi ediyorsanız, benim rububiyetimi, uluhiyetimi kabul ediyorsanız, ki müminsiniz, size kendi sıfatımı verdim, necaata ermek, cennete dahil olmak, ridvana erişmek, mazhar zat olmak istiyorsanız, sallu aleyh, siz de benim Habibim Muhammed'ime, benimle beraber selat ediniz. Ben, Allah'lığımla, meleklerimle beraber Habibim Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem salat ediyorum, ey müminler siz de ne yapınız? Benim Habibim, Mergubum, Mahbubum olan Muhammedim, Muhammed'im üzerine salat ediniz. Bu emri ilahi alan bizler ne diyoruz Cenab-ı Hakk'a gene? Allahümme ey bizim Rabbimiz sallu aleyh sen Habibim Muhammed'e salat et. diyorsanız burada bir incelik var. Allah diyor ki ben meleklerimle Habibim Muhammed'e salat ediyorum ve biz de salat edin diyor, emre diyor. Biz de mukabilinde ya Rabbis sen salat et diyoruz. Allah'ım ey Rabbim. Ey Allah'ımız. Ey Rabbimiz. Ha buradaki mana şu. Biz Habibin Muhammed'e layık olan salavatı şerifi'yi bilemeyiz. Ancak ona layık olan salavatı sen ilmi ilahiyle bilirsin. Öyleyse ona layık olan salavatı sen getir diyoruz. Acaba anlatabildim mi müminler? Çünkü bu kainatın sebebi hilkati Muhammed Mustafa'dır. Eğer Allahü Subhanahu ve Teala Hazretleri Hazreti i Peygamber'e yaratmayacak olsaydı bu kainatı ne felek felvesini, ne melek gülgülesini, ne insanı halk ederdi. Cennet ve cehennem, sema art bilinen bilinmeyen alemler levlâke levlâk levlâk eflak Sen olmasaydın Habibim Muhammed ben bunların hiçbirisini yaratmazdım. Allahü Subhanehu ve Teala Hazretlerine Habib-i Muhammed sevdirilmiş ve onun hürmetine bu kainatı yaratmıştır. İşte böyle ül-azim bir peygamber. Bütün peygamberlerin seyyidi, efendisi, sebebi hilkat-ı âlem, sebebi hilkat-ı olan Muhammed Mustafa'nın ümmetiyiz bizler. Allah bu nimeti bizi naif kılmış. Çok mühim, çok mühim. Nimetullah Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Vallahi. Rahmetül âlemin Hazreti Muhammed Mustafa'dır. nur evvel Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Basi ahir, Muhammed Mustafa'dır. Evvel-i hâşir yine Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Allah şan ve alasını Kitab-ı Kerim'inde ve kıyamet gününe kadar Ahkamı bâkî olan bütün mahlukat önünde Boyun eğmeye mahkum olan Kur'an'da Allah Habibi Muhammed için Ömen yutur Resul fakat ata Allah buyurmuştur. Her kim ki benim Resulüm Muhammed'ime itaat etti bana itaat etti. Muhammedim sallallahu aleyhi ve selleme bi etti, bana bi etti. Muhammedimi sevdiği beni sevdi. Resulüme ihanet etti bana ihanet etti. Kur'an-ı Celil'de hepsine ayet Ayetlerin hepsi mevcuttur Kur'an'da. Okuyalım birkaç tanesini. İmanımız gürleşsin. Nerede Muhammed sevgisi varsa orada muhabbet vardır. Nerede muhabbet var ise ben ulvi, kutsi muhabbetten bahsediyorum. Orada hak hazır ve nazırdır. Allah her yere hazırdır ama oraya başka türlü tecelli eder. Kul ile hak arasında 70 bin, 70 bin perde vardır... Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme muhabbeden bir mümin Habib-i Huda hürmetine Allah'tan bir şey isterse 70 bin perde bir anda çak olur, yırtılır. Ve Allah kapısından boş çevrilmez. Boş döndürülmez. Bismillahirrahmanirrahim. Estaizu billah. Ve men Resul fakat Allah. Kim ki Resulüme itaat etti, muhakkak bana itaat etti. Resul'e itaat bana itaattır. Sadakallahü razım. Estaizu Bismillah. Kul inküntüntü hibbun allahe Fe tabi'uni yuhdikumullah ve la yefillakum vallahu gafurun rahim. Habibim mahbubum, mergum efendim Kur'an-ı Kerim'de 4 yerde Muhammed Mustafa'nın ismi vardır sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat arkasında sıfatı vardır. Ki Cenab-ı Hak Habibi Huda'a şetiruz cezaya ya Muhammed diye hitap etmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Mutlaka peygamberimizin isminden sonra onun sıfatını söylemiştir. Estağfiru billahi ve ma Muhammedün illa rasul Diğer bir ayet-i kerimede makane Muhammedun ebu ahad min ricalikum velakin Rasulullah. Diğer bir ayet-i kerimede ve kefa billahi shehidan Muhammedur Rasulullah. Yani manası Habibü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin risadını tasdik etmeyen kafirlerin seni görmeyen sana bakıp da seni göremeyen kafirlerin bu nurdan gözlere kamışan hainlerin senin risaletini, peygamberini tekzip ettiğine, yalanladığına üzülme sakın ha. Yerin göğün sahibi olan Allah. Sana dahil oluyor. Bu kafi değil mi diyor Hz. Allah? Manası şu. An için vücut aleminde kalp evini, kalp iklimini, miratak olan kalbini muhabbeti Muhammed ile süsle ki, Hakk'a makbul olasın. Onun bir nazarı seni Ali kılacaktır. Muhabbetini çoğalt. İsmini işittiğin vakitte salat selam oku. Onun ismini işitip de salat selam okumayan halak olmuştur. Resulullah'ın ismini işitip de salat okumadı cennetin yolunu kaybetmiştir. Felaha ve necahta girmek istiyorsan Resulullah ile münasebeti arttır. Muhabbeti arttır ki Allah seni sever. Allah'a karşı muhabbeti artmış olan Yine bir ayet-i kerimede اِنَّا لَذِيَنْ يُوَايُنَكَ اِنَّمَا يُبَايُنَ اللّٰهِ اِذُ اللّٰهِ فَفْكَ habib Muhammed sana kim bir adettiyse bana bir adet diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu Hazretleri. İşte senin peygamberin, bizim peygamberimiz. Allah'ın sevgilisi, Allah sevgilisi, Habibi, Mahbubu, Mergubu bizim de sevgilimiz. Ona bir salavat-ı şerif vermek, nimete eren bir mümine Allah on defa salat eder. Tekrar ediyorum. Resulullah'ın ismini işinip de peygambere bir salat veren mümine Allah on defa salat eder. Estağfirullah. Ve elize yuṣalliye aleyküm. Mema'ika'tuhu li yuḥajekum min al-ghulmāt ila nurb. Ka'na bil-mu'mine rahima. Ayet kelimesini Allah bariyal Bir kısa vereceğim, bitiriyorum dersini. Geç kaldım bugün. Afrazı diliyorum. Bir kadın, şimdi kompirme. Bir kadın Hasanü Basri Hazretlerine müracaat etti. İyi dinle. Kulağını benden yana ver. Hikayeliye dinleme. Kısranın dışında kalırsan. Cevizin diş kabuğunu yemiş gibi olursun. Hisse al. Bir kadın müracaat etti Hasan-ı Basri'ye. Hasan-ı Basri kimdir? Hazreti Ali'nin tilmizi Ümmü Sevde'den, Ümmü'l-Mü'minin, Ümmü Sevde'den süt emmiş bir çocuktur. Peygamberimizin ailesinden yani. Ve Resulullah'ın içtiği sudan içmiş. Aynı bardağından. Yine Resulullah'ın içtiği sütten içmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sütü demişler? Çok ufak, minicik. Hasan istemişler demişler. Demiş ki Cenab-ı Hak onun ilmini teyhid etsin. Kıyamet gününe Allah. kadar kendisini hayra yad ettirsin demiş. O oh, Hasan'ı basını işte. Ona bir kadın müracaat etti. Dedi ki ya imam benim bir genç kızım vefat etti. Anneyim. Anneler kendi cinstlerine olarak münasebetiyle kız evlatlarını fazla severler. Kız çocukları da babalarını fazla sever. Hanene bir Haneme bir hediye götürdüğün vakitte, yahut biri yiyecek yahut biri giyecek, evvela kız çocuğuna vereceksin, sonra erkek evladına, iki evladın varsa, üç evladın varsa, evvela kızlara verilecek. Ve bazı beyinsizler çocuğun kız oldu diye ailesini hakaret etmektedirler Evladın erkeği kızına bakılmaz, hayırlısına bakılır. Kulağında bulunsun diye söylüyorum bunu. Ve gene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ebül benat merzukum buyurmuş. Kız babaları merzuktur. Allah onların kapılarını fetheder, açar. Onun için sakın ha kız evladım oldu diye kadına eziyet cefa edip mahsul mükeddar olma. Her şeyin kainatta Allah'tan hayırlısını işte. Evlat olsun, devlet olsun, makam olsun, rütbe olsun, hayırlısı iste Allah'ta. Geçiyoruz. Az uzatmayacağım? kızını mı kaybettim ya imam? Ne olursun? Kur'an-ı Kerim reçetesi öyle bir reçetedir ki her derde çare vardır. Hiçbir kimse Kur'an, Kur'an-ı Kerim'e müracaat etsin de oradan mahzun olsun, mükeddar olsun, mahrum olsun buna imkan yoktur. Kızımı görmek istiyorum. Bir şey var mı? Bir usul yani Allah'a dua edeyim. Hazreti İbam buyurdu ki ona, Cumartesi günü gecesi Sure-i Mülk oku. Kur'an'dan Sure-i Mülk. Aman efendim Kur'an-ı Kerim'i tilav ediniz. Bazı Sure-i Mülk'e çok kıymet veriniz. Misalleri var fakat vakı darol dışında geçiyorum. Kazı Beyzavi sahibi, tefsir sahibidir. İçinize bir hoca benzer var, bilirler. O hazret diyor ki, ben ölmü, ölmeden diyor beni kabire gö koymuşlar diyor. Bayılmış, o devirde ölü zannetmişler. O zannede kabire koymuşlar. Sonra ben kabirde girildim. Başladım, bağırmayacağım kurtaran yok mu diye. Yan kabirden bir ses geldi. Bağırıp çağırma, şimdi gecedir. Sesin kısıdır, savalin kendini kurtaramazsın dedi. Sen kimsin diye, ama beni kurtar buradan ben ahiret alemindenim. Gece olduğunu nereden bilin diye sordum. Diyor ki, ben her akşam sure-i okurdum. Gece olduğumu benim kabreme iki nur iniyor. Gündüz olduğumu bir nur iniyor. Ondan biliyorum dedi. Ben de diyor, dedim ki diyor bu halası olursam bir tefsir yazayım. Ahdim olsun, nezirim olsun. Bu meseleyi onun için kaydedeyim diyor. Sonra kurtulmuş Hazret. Efendim, sabahleyin insanlar geçiyormuş, seslendirmişler. Şimdi bağırmış, kurtarmışlar kendisini. Sonra tefsirine bunu yazmış. sure Mülk'e müdavim olunuz. Onu bir dediniz yani sureyi Mülk'ü. Kulağınızda bulunsun söylüyorum. Kur'an'dan bir Sure-i ile. sure oku demiş Hazreti Hazreti başı Kadına. Ve kadın okumuş onun tarihi üzerine. Kızını görmüş. Görmüş ama bazı şeyi görmemek görmekten hayırlıdır. Bazı şeyi bilmek bilmemekten hayırlıdır. Gördüğüne pişman olmuş. Kızını azapta görmüş. Mahsun mükeddar olmuş. Gene Haside Hasene Basri'ye demiş ki ya imam keşke görme şeydim evladımı çünkü evladım azapta benim ne yapabilirim ben demiş. Buyurmuşlar ki hayatta olanlar ahreti onlara ancak rahmet Kur'an okurlar, hayır hasanat yaparlar ruhlarına gönderirler. Ellerden gelen budur. Bu da ümmeti Muhammed'e verilmiştir. Yani dirilerin duasıyla ölülerin azabı kalkar. Ümmeti Muhammed'e verilmiş bu. Hatim okumak, mevlid okutmak, Kur'an okumak. Mevlid Kur okumak, okumak caiz, meazin bırakır kafaları. Resulullah'ın anıldığı yerde rahmet vardır. Allah! Bırak o kafayı ise. Biz o kafadan değiliz. Mevld okudu. Kur'an okudu. Nerede Muhammed ismi Rahmet vardır. Tavsiye etmiş imam. Başka ne yapabiliriz? Milyonlar olanlar var şimdi. Bugün kabristan'da azap çekmekteler. Padişahlar var. Kaftan kafa hükmetmişler. Azaptalar. Ve akşam sabahta nara arz oluyorlar. Yarın öbür gün sen de ben de gideceğiz. Sırtımızdan bu libası alacaklar bizi. Düşün onu. O günün hatırına getir. Unutma onu sakına. Onu unuttuğun gün helak olursun. Allah'a unuttuğun gün helak olursun. Ölümü unuttuğun gün helak olursun. Çalışma otur anasına değil. Elin kârda, göğünün yardığı olacak. Helalinden çalışacaksın. İffetinle çalışacaksın. Namusunla çalışacaksın. Allah'ın istediği gibi çalışacaksın. Kuruduğu geçme. Tavsiye ettiğim. İrtesi akşam Hz. İmam bir takım güzel hanımlar gördü ama güzel dediğim kelimesi az, güzellikle tarif edemiyoruz. Nimet-i ilahe gargolmuşlar cevherler içerisinde. Kimsiniz, hangi nebinin ailesiniz diye sordu Hz. İmam. Dediler ki biz nebi peygamber ailesi değiliz, ümmeti Muhammed'in çocukları yahut kadınlarıyız. Ve bahsus o kızı gördü yani o hanımın kızını. Diyor ki, sana dün gelen hanımın kızıyım ben diyor. O azaptaymış diyor Hazreti İmam. Azaptaydık. Burada bulunan, makberede bulunan bilmem kaç yüz kişi azaptaydı. Bir zat geçti buradan. Bize on salavati şerife okuyarak ruhumuza bağışladı. Allah dedi ki, Habibim Muhammed'e salat edildi. Sizin azabı kaldırdım dedi. Bu nimete bizim sarakıl diyor. Sana bu kafi geldi. Gönlünü Muhammed aşkıyla süsle. Doğru ol. Dürüst ol. Doğru dürüst olmasan seni bir gün doğrultacaklar. Peneşire doğrulacaksın. Yaptığını mutlaka bulacaksın. İster iyilik, ister kemlik. Burası geçici bir yerdir, köprü gibidir. Yani yeni camiden kaldığa geçiyorsun ama altmışsın yetmişinde geçiyorsun. Ya geçiyorsun. Yahut bir ağaç gölgesidir. Hiçbir şeye dayanma. Hepsi yıkıcı, yıkılıcıdır. Allah'a dayan. Allah'a Allah. güven, Allah'a sığın. Hazreti Muhammed'e sarıl. Kur'an'ı sıkı tut. Kağıdını ipliği değil, ona hürmet et. Ahkamına, Allah'ın emirlerine. Allah seni insanlığa çağırıyor. Allah seni kıtına çağırıyor. Allah sana şekli insan vermiş, batının da insan olmasını istiyor. Seni Kur'an'a muhatap tutmuş, zatına muhatap tutmuş, Muhammed'ine ümmet etmiş. Bu nimeti bil. İster maddi, ister manevi. Ele geçen nimetlerin kadre kıymeti bilinmezse Allah o nimeti insan elinden alır. En büyük nimetullah İslam'dır, imandır, Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Kıymetinin üniversitesi elinden gider. Wallahu yedi ila da aleyhisselam ve ehli ben yeşâhü ila